154, numaralı konu, Ebu Cendil kıssası Hazreti Peygamber ile Süheyl bu akidnameyi yazarken Süheyl'in oğlu Ebu Cendil ansızın çıka geldi, ve ayaklarında bu kağılar vardı, ta Mekke'nin alt kısmından çıkmış, kendini Müslümanların arasına atmıştı, Süheyl, ey Muhammed, işte benim ilk şartım budur, onu bana iade edeceksin, dedi, Hazreti Peygamber biz henüz sulhnameyi imzalamadık, dediyse de Süheyl, Allah'a and olsun, böyle yaparsan seninle hiçbir şey hakkında sulh yapmayın dedi. Hazreti Peygamber bunu benim için geçerli kabul et dediyse de Süheyl senin için bunu kabul etmem dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tekrar bunu yap dedi. Süheyl de bunu yapamam diye mukabelede bulundu. Mukraz evet, bunu sana verdik dedi. Ebu Cendel, ey Müslümanlar, size Müslüman olarak geldiğim halde beni müşriklere mi veriyorsunuz? Benim başıma geleni görmüyor musunuz? dedi. Zira Ebu Cendel'e İslam'ı kabul ettiğinden dolayı şiddetli işkence yapılmıştı. Hazreti Ömer diyor ki, ben o anda Resulullah'a gelerek dedim ki, sen Allah'ın gerçek peygamberi değil misin, Hazreti Peygamber, evet, gerçek peygamberiyim, dedi, Hazreti Ömer, biz hak üzerinde, düşmanımız da batıl üzerinde değil midir, dedi, Hazreti Peygamber, evet, öyledir, dedi, Hazreti Ömer, o halde, biz niçin dinimiz adına bu zilleti kabul ediyoruz, dedi, Hazreti Peygamber, ben Allah'ın Resulüyüm, ona isyan etmiyorum, o benim yardımcımdır, dedi, Hazreti Ömer şöyle dedi, sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylemedin mi, dedi, Hazreti Peygamber buna da evet, dedikten sonra, şöyle devam etti, ille de bu sene ziyaret edeceğiz diye sana bir haber verdim mi, Ömer, hayır, dedi, Hazreti Peygamber, işte yine söylüyorum, siz Kabe'yi ziyaret edeceksiniz, buyurdu, Hazreti Ömer der ki, Ebu Bekir'e geldim, ey Ebu Bekir, bu zat Elah'ın gerçek peygamberi değil midir, dedim, Ebu Bekir, evet, o, Allah'ın gerçek peygamberidir, dedi, Ömer biz hak üzerinde, düşmanımız da batıl üzerinde değil midir, diye sordu, Ebu Bekir, evet, öyle, dedi, Ömer, o halde dinimizden niçin taviz veriyoruz, diye sordu, Ebu Bekir, ey kişi, Hazreti Ömer'i kastediyor, kesinlikle o Allah'ın Resulüdür ve Rabbine isyan etmez, onun Rabbi ona yardımcıdır, o halde ey Ömer, sana düşen onun emrine sarılıp muhalefet etmemendir, andolsun, o hak üzerindedir, dedi, Ömer, peki bize, Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf edeceğimizi söylemedim, mi? Ebu Bekir, evet dedi. Fakat sana bu yıl orayı ziyaret edeceğini söyledi mi? Ömer, hayır, dedi. Ebu Bekir, o halde sen kesinlikle Kabe'ye varacaksın ve onu ziyaret edeceksin, dedi. Ömer der ki, ben bu konuşmalarımdan dolayı çok pişman oldum, bunun vebalinden kurtulmak için birçok ameller işledim Hazreti Peygamber suhnameyi yazdıktan sonra ashabına hitaben, kalkınız, kurbanlarınızı kesiniz ve tıraş olunuz, dedi. Ravi der ki, Allah'a and olsun sahabeden hiç kimse kalkmadı ve Rasulullah bu sözünü üç defa tekrarladı. Sahabeden hiç kimse kalkmadığı için Hazreti Peygamber ümmü Selemen'in çadırına girdi. Hadiseyi ona anlattı, halkın kendisini nasıl rahatsız ettiğini nakletti. Ümmü Seleme, ey Allah'ın Peygamberi, sen bu işin yapılmasını istiyor musun? diye sordu ve ilave etti. O halde çık, hiç kimse ile bir kelime bile konuşma. Hedi getirdiğin deveni kes, berberini çağır, senin başını tıraş etsin. Rasulullah bu sözlerden sonra çıktı. Hiç kimse ile konuşmadan devesini kesti, berberini çağırarak tıraş oldu. Sahabe peygamberin bu yaptıklarını görünce kalktılar, develerini kestiler, bazıları diğerini tıraş ettiler, öyle ki birbirleriyle yarışıyorlardı. Sonra iman eden kadınlar geldiler. Cenabı Hak onlar hakkında Mumtehine 60. Sur 10 ayetini indirdi. Hazreti Ömer o gün putperestlikten vazgeçmeyen iki kadını boşadı. Birisiyle Muaviye bin Ebi Süfyan, diğeriyle de Safvan bin Umeyye evlendi.